Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Pınar Öncel ve Tuna Özçuhadar'a teşekkür ederiz. Hem Zemin Daha iyi bir sosyal fayda iletişimi için fikirler, tartışmalar, örnekler. hazırlayan mesunanlar Damla Özdeğer ve Rauf Kösemen Herkese merhaba, 94.9 Açık Radyo'da... ...Hemzeminde Damla Özler'le berabersiniz... ...Ferrel Kabili yayın masamızdan... ...bana destek veriyor bugün... ...Rauf aramızda değil ama... E, ...bir hafta sonra o da bizlerle beraber olacak... ...bugün Hemzeminde... ...şimdi haberler diyoruz ve zaman zaman... ...Hemzeminde yaptığımız gibi sosyal fayda alanına... ...dair haberleri paylaşalım dedik... ...Dünyadan ve Türkiye'den bir takım... ...haberlerimiz var... ...bunlardan ilki, ilk ikisi hatta... ...sivil sayfalardan e, öğrendiğimiz haberler... ...iyi derlemeler... E, Birincisi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ikinci ilerleme raporu yayınlandı. Ee, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesi ile ilgili mevcut en son verilere dayanarak 17 sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik küresel ilerlemeye genel bir bakış sağlayan raporu yayınladı. Ee, rapora internetten erişmek de mümkün daha detayına ama hem zeminde biz bu bu 17 hedefte neler olmuş, neler e, bitmiş bakalım istedik. Birinci hedef yoksulluğa sondu. Yoksulluğa son ilkesini içeren hedefin raporu 2000 yılından bu yana küresel yoksulluk oranının yarı yarıya azaldığını söylüyor. Ki zaten e, geçtiğimiz haftalarda hemzeminde Oxfam'ın buna yönelik yaptığı kampanyayı da görmüştük. Yoksulluğu bitirebiliriz el ele verdiğimizde dediği bir kampanyaydı. Ancak Sahra Altı Afrika gibi aşırı derecede yoksulluk içinde yaşayan bireylerin, özellikle de alt düzey yöneticilerde gelir arttırmak, acıyı hafifletmek ve esneklik oluşturmak için daha fazla çabaya ihtiyaç duyulduğu belirtildi raporda. Ayrıca sosyal koruma sistemlerinin yaygınlaştırılmasını ve felaket eğilimli ülkeler içinde risklerin azaltılmasını istiyor rapor, özellikle de e, son birkaç haftadır e, gördüğümüz kasırgalar sonrası bu felaket riski içeren felaket eğilimli ülkeler sayısının da hızla arttığını üstelik de beklenmedik bir şekilde ardı ardına gelen felaketlerle yüz yüze kaldıklarını söylemek mümkün bir hatırlatma yapalım şu anda e, Maria Kasırgası en son e, Dominiki vurdu ve çok ciddi haberler geliyor orada e, bundan birkaç e, yıl önce Haiti'de en büyük felaket hatta Haiti için bir süper grup toplanmıştı ve özel bir kampanya yapılmıştı yardım için fakat ardı ardına 3 büyük kasırgayı geçirdik dördüncüsü San yoldaymış gibi görünüyor. Bakalım bundan sonra hem yardım kampanyalarının hem de küresel iklim değişikliği kampanyalarının ne yöne doğru evrildiğini izleyeceğiz. Hep birlikte göreceğiz. İkinci hedef açlığa sondu. Açlığa son hedefinin raporunda açlık ve beslenme bozukluğuna karşı 2000 yılından bu yana gelişen açlık ve kötü beslenme ile ilgili ilerlemeler kaydedildi deniyor oldukça geniş, şey, yuvarlak bir ifadeyle. Açlık, gıda güvensizliği ve malnutrisyonu özellikle Asya ve Afrika'da sona erdirmek ve tarımda daha fazla yatırım için devlet harcamaları ve yardım için çağrı yapıldı. Ee, hemzeminde daha önceki haberlerimizde de görmüştük. Özellikle tarım alanındaki yatırımların, yardımların ve desteklerin hızla artmasını talep ediyor pek çok insani yardım kuruluşu da. Üçüncü hedef sağlıklı bireylerdi. Sağlıklı bireyler hedefi üzerine olan rapor sağlık cephesinde birçok etkileyici ilerleme olduğunu ortaya koyuyor. Ancak özellikle hastalığın en ağır yükü olan bölgelerde daha hızlı ilerlemelerin yapılması gerektiğini de belirtiyor. Ee, son Afrika'daki Ebola kriziyle beraber yine insani yardım kuruluşlarının çağrısını... E Söylemiştik hemzeminde de aktarmıştık ebola krizi ile ilgili çok daha hızlı ve çok daha ciddi tedbirler alınmasına dair istekleri vardı raporda özellikle sahra altı Afrika'da ve Güney Asya'da ve engelliler yerli insanlar mülteci çocuklar ve kırsal alanlardaki zayıf çocuklarda dahil olmak üzere savunmasız nüfusun olduğu bölgelerde eksikliklerin olduğu da kay kaydedilmiş ki bu oldukça bildiğimiz bir kayıt diyelim. Dört nitelikli eğitimdi, özellikle Türkiye'de şu anda çok sık tartıştığımız e, konulardan biri hatta başında geliyor. Nitelikli eğitim hedefinde ise bu hedefe yönelik ilerleme kaydedilmesi gerektiği belirtildi. İlköğretim öğretim ve orta öğretimdeki çocukların Sahra Altı Afrika ve Güney Asya'nın okul dışı nüfusunun yüzde yetmişinden fazlasını oluşturduğu gösterildi. Verilere sahip tüm ülkelerde hane halklarının en zengin yüzde yirmisinden gelen çocuklar ilk öğretim ve orta öğretimin sonunda... ...hane halkının en fakir yüzde yirmisinden gelen çocuklara göre daha fazla okuma yeteneği elde ediyorlar. Bu çok ciddi bir eşitsizlik e, ve önemli bir şekilde müdahaleye ihtiyaç duyulan bir alan. Beşinci hedef toplumsal cinsiyet eşitliği. Toplumsal cinsiyet eşitliği hedefi üzerinde cinsiyet eşitsizliğinin dünya genelinde devam ettiği... ...ve toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların ve kızların yetkilendirilmesini sağlanması için derin köklü cinsiyete dayalı ayrımcılığa karşı yasal çerçeveler getirilmesi gerektiği belirtildi. Altıncı hedef temiz su ve sıhhi koşullar. Temiz su ve sıhhi koşullar dünya nüfusunun yüzde doksandan fazlası gelişmiş İçme suyu kaynaklarını kullandı ve dünya nüfusunun üçte ikisinden fazlasının 2015 yılında sanitasyon tesisleri geliştirdiğini belirtti. Her iki durumda da erişimi olmayan insanların var olduğu belirtilirken ağırlıklı olarak kırsal alanlarda bu maddenin yerine getirilmesinin daha zor olduğu vurgulandı. Erişilebilir ve temiz enerji raporu yedinci hedef. E Buradaki ilerleme erişilebilir ve temiz enerji hedefinde herkes için enerji erişimini sağlamak ve yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği hedeflerini karşılaştırmak için gerekli olan oranı tutturamadığı belirtildi. Daha yüksek seviyelerde finansman ve daha katı politik taahhütler ve ülkeler için yeni teknolojileri çok daha geniş bir ölçekte kucaklamak gerekiyor görünen o ki. 8. hedef insana yakışır iş ve ekonomik büyüme. Insana yakışır iş ve ekonomik büyüme hedefiyle ilgili şu sonuçlar ortaya çıkmış. Kişi başına dünya genelinde reel gayri safi yurt içi hasıla yıllık büyüme oranı 2010-2015 yılları arasında %1.6 iken 2005-2009 yılları arasında %0.9 ve 2016 yılında küresel işsizlik oranı %5.7. Olmuş. Diğer taraftan da kadınların tüm yaş gruplarındaki erkeklerden daha fazla işsiz olma olasılığı ve çocuk işçiliği ciddi bir endişe olarak önümüzde duruyor. Zira çalışanlar arasında 5 ile 17 yaş arasındaki çocukların sayısı 2000'de 246 milyonken 2012'de 168 milyona düşmüş. Dokuz, sanayi yenilikçilik ve altyapı hedefiydi. Raporda bu hedef üzerine üretim ve istihdamda kaydedilen istikrarlı iyileşmelere rağmen e, altyapı oluşturmak ve bu ülkelerdeki gayri safi yurt içi hasla payının 2030 yılına kadar iki katına çıkarılmasını sağlamak için yenilenen yatırım yapılması gerektiği belirtiliyor. On eşitsizliklerin azaltılması... Eşitsizliklerin azaltılması ilkesinde görülebilir bir ilerleme kaydedildiği belirtilmiş. Uluslararası ekonomik ve mali kurumların karar vermesinde gelişmekte olan ülkelerin seslerini güçlendirmeyi ve uluslararası göçmen işçilerden gelen hava halelerin yararlarının genellikle yüksek transfer maliyetiyle azaltıldığı vurgulanmış. 11- Sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları ki hepimizin ihtiyacı var. Ee, bu raporda son yıllarda dünyada benzeri görülmemiş bir kentsel büyüme yaşandı. 2005 yılında dünya nüfusunun %54'ünün şehirlerde yaşadığını ortaya koymuş. Bunun daha iyi kentsel planlama ve yönetiminin yapılması için çok büyük bir zorunluluk ortaya koyduğunu da gösteriyor rapor. Dünyanın kentsel alanları daha kapsayıcı, güvenli, esnek ve sürdürülebilir olmalı diyor. 12 sorumlu tüketim ve üretimdi sorumlu tüketim ve üretim ilkesi için küresel rakamlar evsel malzeme tüketiminin 2000 yılından 2010 yılına kadar gayri safi yurt içi hasla birimi başına 1,5 kilogramdan 1,73 kilograma yükseldiğini göstermiş ve aynı dönemde evsel malzeme tüketiminin toplamının arttığı eğilimleri kötüleşmiş. Aynı zamanda bu rakam 48,7 milyar tondan 71,1 milyar tona da yükselmiş. Rapor, ulusal ve sektörel planlara ve sürdürülebilir ticari uygulamalara entegre edilmiş, sürdürülebilir tüketim ve üretim için güçlü ulusal çerçeveler talep ediyor. 13. İklim eylemi ...herhalde aslında küresel hedeflere baktığımızda... ...hepsi birbirine bağlı. Ee, ama özellikle toplumsal cinsiyete eşitliği... ...iklim eylemi gibi bir takım hedeflerin... ...çok ciddi temeller de içerdiğini görüyoruz. İklim eylemi raporunda 20 Nisan 2017 tarihinden itibaren... ...7 gelişmekte olan ülkenin... ...ulusal adaptasyon planlarının ilk versiyonlarının... ...başarıyla tamamlandığı ve sunulduğu gösteriliyor. Afet riskinin azaltılması üzerine... İlerlemelere rağmen doğal afetlere atfedilen ölümlerin sayısının artmaya devam ettiğini ve iklimle ilgili tehlikeleri ve doğal felaketleri önlemek için esneklik ve sınırlamanın yapılması için çok çaba gösterilmesi gerektiği bildirilmiş. Epey yuvarlak ifadeler aslında bu ifadeler ama yine de bu hedeflerin olması bu hedeflerin bir yön gösteriyor olmasının da bir değeri olduğunu söyleyelim. 14. Sudaki yaşam Su hakkının hemen ardından e, bu konudaki ilerlemeye de bir bakalım. Sudaki yaşam hedefi üzerine yapılan gözlemlerden birinde küresel eğilimlerin kirlilik nedeniyle kıyı sularının sürekli bozulmasına işaret ettiği belirtilmiş. Buna ek olarak dünyada denizlerdeki balık stoklarının biyolojik olarak sürdürülebilir seviyelere oranı 1974'te %90 iken 2013'te %68.6'ya gerilemiş. Raporda denizdeki korunan alanların etkin bir şekilde yönetildiği ve iyi kaynak sağlanan okyanus ömrünün korunması için önemli mekanizmalar olduğu belirtilmiş. Ancak bunlara hem sahip çıkmak hem de geliştirmek zorunluluğumuz olduğu gibi duruyor. 15. Hedef Karasal Yaşam Karasal Yaşam raporunda ormanların hızının yavaşladığı ve sürdürülebilir ormanların yönetiminde ve biyoçeşitlilik alanlarının korunmasında iyileştirmelerin devam ettiği sonucuna varılmış. Tam bu noktada aslında daha sonra e, üzerinden geçeceğimiz haberlerden biriyle e, bir araya girelim. E, Uluslararası sivil toplum haberlerinden biri e, Tokyo'dan geldi. E, pek çok sivil toplum kuruluşu, içlerinde Greenpeace de vardı bir araya gelerek Tokyo 2020 Olimpiyatları Komitesini yasa dışı e, ağaç kesim faaliyetleri gösteren şirketlerden ve işçi haklarına saygısı olmayan şirketlerden alım yaptıkları ve bir işbirliği kurduklarına dair suçlamıştı. Tokya 2020 bu suçlamaları reddetti. Ancak bu suçlamaları reddederken de e, sivil toplum kuruluşları bu konuda bir şeffaflık oluşmadığını da söyledi. Hazır yeri gelmişken bu haberi verelim ve 16 barış ve adalete geçelim. Barış ve Adalet raporunda barış adalet ve etkili ve hesap verebilir ve kapsayıcı kurumların ilerlemesinde ilerleme kaydedilmediği belirtildi. Son yıllarda şiddetli çatışmaların da yavaş yavaş azalma görülürken cinayetlerde çok yavaş azalma olduğu ama dünya genelinde daha fazla sayıda vatandaşın adalete artık daha iyi erişebileceği ortaya konulu e, eriştiği değil ancak e, barış ve adalette yürünecek çok yolumuz var bu hedefte. 17'si, 17. hedefte hedefler için ortaklıklardı Bu raporda finans, bilgi ve iletişim teknolojisi, kapasite geliştirme, ticaret, sistemik konular ve veri, izleme ve hesap verebilirlik gözlemleri sağlandı 2014 yılında gelişmekte olan ülkelerin toplamında yalnızca %18'ini oluşturan istetikçiler için 338 milyon dolarlık mali destek aldığı, alındığı belirtildi 17 küresel hedefteki gelişmeler bunlar. Dileyenler hem sivil sayfalardan detaylarına ulaşabilirler, hem de e, açıklanmış olan rapora internet üzerinden erişim sağlayabilirler. Uzun bir haber oldu ama aslında şu anda sosyal fayda alanındaki neredeyse tüm gelişmeleri ilişkin bir rapordu. Bu raporu e, belirtmekte fayda oldu. Bir ara verelim, bir müzik arası verelim. Hazır süper gruplardan bahsetmişken epey eski bir süper gruptan bahsedeceğiz. Aslında eee rock and çok iyi bilinen bir parçası Rolling Stones'un It's Only Rock and Roll şarkısını dinleyeceğiz ama bunu 1999'da ...Children's Promise sivil toplum kuruluşu için bir araya gelen süper gruptan dinliyor olacağız. Süper grupları daha önce konuşmuştuk. Pek çok ünlü ismin hayır için bir araya geldiği ve bağış kampanyalarında yer aldığı e, gruplara deniyor. Bu süper grubun içinde Kate Richards, Spice Girls, John Bon Jovi, Kid Rock, Mary J. Village, Kelly Jones, J.K., Ozzy Osbourne, Lionel Richie, James Brown, Mick Jagger, Robin Williams gibi pek çok ünlü isim var. Annie Lennox, Natalie Imbruglia, Mark Owen gibi farklı isimler bir araya gelmiş. B.B. King, Joker, Kurt The Course, Herbie Hancock da var. İşte bu süper gruptan It's Only roll'u dinliyoruz. Ardından hemzeminde yine haberlerle sizlerle beraberiz. 94.9 Açık Radyo'da hem zeminde Damla Özler'le birliktesiniz. Yayın masamızda Feryal Kabil destek veriyor. Bir başka sosyal fayda alanına dair haber. Bu sefer Türkiye'den açık açık platformuna dahil ve bağışçı haklarını kabul etti etmiş sivil toplum kuruluşlarını kapsayan 2016 sivil toplum sektörü finansal analiz raporu açıklandı. Oldukça ilginç e, bir rapor bu. En azından sivil toplum kuruluşlarının bir kısmına dair de olsa bir bakış sağlıyor bize. Rapordan anlıyoruz ki 2016 yılı 2015 yılına göre Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları için gelirlerinin yüzde 15, bağışlarının ise yüzde 11 oranında büyüdüğü bir sene olmuş. Enflasyon oranının yüzde 9 olarak açıklandığı 2016'da sivil toplum kuruluşlarının gelirleri yüzde 15 artmış. Bu gelişim sivil toplumun ve demokrasinin önemli sacayaklarından olan sivil toplum kuruluşlarının güçlendiğini de gösteriyor. O yüzden iyi bir haber niteliğindedir diye sivil sayfalar da vurguluyor. Ee, bir diğer gelişmede sivil toplum kuruluşu gelirlerinin iki yıl üst üste enflasyonun üzerinde ve yüzde 15 büyüme göstermesi görülüyor. Ee, Açık açık sivil toplum kuruluşlarının 2016'daki bağış gelirleri 2015'e göre %10.8 oranında da artmış. Bu artışın 2015'teki %7.5 oranındaki artıştan da fazla olması yine umut verici bir gelişme. Üstelik bireysel bağışlarda da %26.8'lik bir artış olmuş. Bütün bunlar e, sivil toplum alanında e, hem bir takım gelişmelerin hem bir takım e, yeni adımların da atılabileceğinin göstergesi. Detaylı raporu ve açık açığın e, bu rapor üzerinden yaptığı önerileri yine internetten e, bulabilirsiniz. Açık blog'da yayınlandılar haberlere devam edelim Türkiye'de bir ilk gerçekleşti ve işçilere yönelik meslek hastalığı lisesi şey meslek hastalığı e, sitesi açıldı meslek hastalığı yayın hayatına başladı meslek hastalıklarına dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanan site birçok çalışana rehber olabilir temiz giysi kampanyası derneği hazırladı siteyi e, meslek hastalıkları ile ilgili Türkiye'de çok fazla iletişim kampanyası görmedik bunlardan herhalde ...en çok duyulanı bilineni silikol üzerine yapılan ve üstelik de büyük bir başarıya ulaşan kampanyaydı. Ee, pek çok alandan pek çok gönüllünün, e, iletişimci ve tasarımcı olarak biz e, bulunmuştuk içinde... ...ama pek çok alandan pek çok gönüllünün inanılmaz özverileriyle gerçekleşmiş bir kampanyaydı. Şimdi Temiz Giysi Kampanyası Derneği'nin bu adımı da meslek hastalıkları konusunda önemli bir adım olacak diyelim... İki tane ilginç haber var e, hemzeminde. Bu sefer dünyadaki sosyal fayda alanından. E, Hintliler ve Pakistanlılardan oluşan bir grup birleşerek Robin Hood Army adında bir grup kurdular. E, bir tür aslında yaptıkları işte buna benziyor. E, daha... E, Gelirleri yüksek daha zengin kesimlerdeki bağışlardan topladıkları yemek yiyecek ve gıda şey kıyafet bağışlarını güneydeki daha yoksul bölümlere aktarıyorlar. Burada önemli olan Hindistan ve Pakistan'dan ortak ekiplerin bir araya gelmesi en azından kıtanın o tarafında oldukça ilginç bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Bir başka ilginç haber Almanya'daki bir sivil toplum kuruluşundan açıklandı. Almanya'daki Playa, adlı sivil toplum kuruluşunun e, başkanı Ayron Mangle bir açıklama yaptı. Ve dedi ki bu açıklamada Nijerya'dan yapılan futbol oyuncusu kaçakçılığı Tıpkı insan kaçakçılığı gibi işliyor Her ne kadar insan kaçakçılığının küresel olarak e, verdiği zararı Ve insan kaçakçılığı e, sektörünün, kara sektörünün e, Büyük suçlarını tam öyle barındırmasa da Çok ciddi hak ihlalleri oluyor bu süreçte Bir taraftan çocuklarının uluslararası e, arenada futbol oynaması için bu kaçakçılara ciddi paralar ödeyen varını yoğunu satan aileler bir tarafta da gerçekten kaçırılarak bu alanda yetiştirilmek üzere e, batı ülkelerine götürülen çocuklar var. İnsan kaçakçılığı çok bildiğimiz bir konu ancak ilk defa bir e, oyuncu kaçakçılığı meselesine de temas etmiş olduk bu haberle birlikte. Bu herhalde önümüzdeki dönem hem e, sosyal fayda kampanyaları göreceğimiz hem de belki de... E, Büyük futbol oyuncularının, büyük futbol kuruluşlarının e, kurumsal sosyal sorumluluk olarak söz söyleyeceği alanlardan biri olacak. Hemzeminde Türkiye'den ve dünyadan sosyal fayda alanındaki haberleri verdik. 94.9 Açık Radyo'da canlı yayındaydık. Damla Özler ben, yayın masamızda Feryal Kabil vardı. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Hemzemin Daha iyi bir sosyal fayda iletişimi için fikirler, tartışmalar, örnekler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özler ve Ravuf Kösemen. Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Pınar Öncel ve Tuna Özçuhadar'a teşekkür ederiz.